Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi'nin Spor Köşesi, Efektif Pası. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan Ağır. Ben Rutku Göker Küçük. Bu haftaki programı hareketli bir biçimde açmış bulunmaktayız. Fonda bize Nijeryalı müzisyen Majek Faşek eşlik ediyor. Evet. Ne sebebi eşliği <gülüyor> Afrika Kupası'nı konuşacağımız bir program hazırladık size. Bugünkü programda oldukça detaylı bir şekilde Afrika Kupası'nı konuşacağız. 17 Ocak 8 Şubat'ta başlayacak arasında oynanacak kupa. Biz de bu cumartesi günü kupa başlamadan evvel sizlere takımlardan ve gruplardan bahsedeceğiz. Evet önce turnuvadan bahsedelim. Bu turnuva Ekvator Genesi'nde düzenlenecek. Aslında Ekvator Ginesinde düzenlenmesi planlanmıyordu bu turnuvanın. E, fasta düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak Afrika kıtasındaki yaygın Ebola salgını sebebiyle FAS Futbol Federasyonu turnuvanın 6 ya da 12 ay ertelenmesini talep edince Afrika Futbol Birliği bu talebe olumlu yanıt vermedi e, ve turnuvayı FAS'tan alma yolunu seçti. E, buna gerekçe olarak da e, hani turnuvayı bir kez ertelersek bundan sonraki ertelemelerimize de e, fırsat oluşmuş olur gösterdiler e, Kaft. Yönetsel aşaması Ancak tabi bu durumda da e, Afrika'daki sponsorların önemli bir etmen Olduğuna söylemek gerekiyor e, Yazın yapsalar bir sürü turnuva var e, Biliyorsun Copa bir, Amerika var ya bir, sürü, bir sürü turnuva olmasını geçtim Zaten e, ortalama sıcaklık Buna o el da vermez Muhakkak öyle Spol kalitesi de e, korkunç seviyelere düşebilir Zaten çok yüksek değil Muhakkak tabi. Afrika'da futbol çizman hiçbir değil, zaman... Değil yani. Çok yüksek değil. Hem fiziksel... bunda zeminlerde etkili e, oluyor. Birazdan konuşacağız. Ki daha önce evet. e, Gabon'da yapılan turnuvadaki zeminin hallerini de gördüm, gördük açıkçası. Burada da zeminlerin ne halde olacağını yakın... Bir hafta sonra göreceğiz ama pek iyi sinyaller vermiyor zemin. Kale direkleri bile yerinden çıkıyor hatta ha. bazı <gülüyor> zamanlarda. Evet. Ee, yine 2012'deki kupadaydı yanılmıyorsam. Hmm, evet, evet. Kesinlikle öyle. Ee, ve şimdi turumu Ekvator Ginesi'ne verildi. Ekvator Genesi, ee, yani şöyle diyelim, ülkedeki, Afrika'daki, Afrika'nın genelinin aksine, zengin petrol yataklarıyla diğerlerinden biraz ayrılan bir ülke. Yani kaderi o kadar da kara olmayan bir ülke, Ekvator Genesi. Tabii buna rağmen e, bütün zenginliği ve ülkedeki varlığı kendine toplayan bir diktatörün yönetiminde olduğunda yine söylemek gerekiyor tabi ama yine de zengin petrol yatakları sponsorlar nezdinde de Ekvator Ginesini makbul ülkelerden biri sınıfına sokuyor şüphesiz yani hani bahsedelim yani gelenektir Ekvator Ginesi'ndeki hayat standartlarının da ne kadar kötü olduğunu ve bu turmaya harcanacak parayla nelerin yapılabileceğini her zaman konuşabiliriz. Dünya Kupası için Brezilya'da konuştuğumuz gibi mesela e, halkın 3'te 2'sinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı e, günlük 2 dolarla yaşamaya çalışan halkın nüfusun %77'sini oluşturduğu bir ülkeden bahsediyoruz. E, nüfusun yarıdan fazlasının temiz içme suyuna ulaşmakta sıkıntı çektiği ve 5 yaşın altında %10 oranında çocukların hayatını kaybettiği bir ülke. Efatoru Ginesi ve böyle bir ortamda Uluslar Kupası'na da yine de ciddi bir yatırım yapacaklarını da söylemek gerekiyor. Evet, e, 4 gün önce sport360.com sitesinde bir Güney Afrika merkezli bir site yanlış hatırlamıyorsam. Burada yer alan bir e, makalede Ekvator Ginesi'ne gelecek e, kişilerin maçları takip etmek üzere e, geleceklerin e, Uğur'ca nasıl diyelim ko korumacı müdahaleler şunlar olacakmış. Beş adıma ayırmışlar bunu. E, Uluslararası Malabo e, havaalanına gelen ee, yolcuları önce bir vücut sıcaklığı hı hı. E, kontrol edilecekmiş. Sonrasında tabii ki bir fotoğrafı ve parmak izleri alınacakmış bu kişilerin. Sonrasında da hani herhangi bir durumda kolayca takip edebilmek için diyorlar. Tabii ki bu sağlık durumlarının ne olacağı belli olmuyor. Bütün gelen e, misafirlerin medikal geçmişlerini e, bir forma yazarak vermesi gerekiyormuş. Stadyumdaki taraftarların hepsinin e, bir temizleyici e, kullanmaları gerekiyorlarmış. E, hmm. Şu pür pür şey var ya efendime söyleyeyim. Unuttum nasıl denir? Kolonyalı mendil <gülüyor> gibi şeylerle He. ellerini her zaman yıkamaları gerekiyormuş. Evet. Ve Kübalı doktorlar, e, 30 tane doktorda e, herhangi bir müdahale durumunda hazır bekleyecekmiş. E, Ekvator Ginesi'nde böyle e, önlemler alınıyor. Yani ben Ebola krizinin biraz büyütüldüğünü Düşünüyorum açıkçası Ebola'dan yani bugüne kadar tabii ki bir virüs yayılması özellikle büyük böylesine futbol organizasyonlarında yayılması çok mümkün olabilecek bir şey çünkü e, özellikle futbolcular arasında ve taraftarlar arasında çok vücut teması oluyor kan e, bir futbol maçında rastlayabileceğimiz bir şey bu şekilde e, insandan insana bulaşabilen bir hastalık ya da de, e, ya da ter dolayısıyla da. Ee, bulaşabiliyor bir vücut teması gerekiyor tabii bunun içinde ee, ama yani Ebola'nın büyütüldüğünü şundan söylüyorum hani Afrika'da Ebola virüsünden ölen sayısıyla açlıktan ölen insan sayısı arasında bir oran yapılması lazım hani bir sıkıntı varsa Afrika'da Ebola virüsünden öte hani açlıktır açlık ve bulaşıcı da değildir bu ama buna bir çözüm bulmak için mesela Afrika Uluslar Kupası tabii ki bir şey yapamaz ama Afrika'nın ya da Afrika'yı bir şekilde yöneten sermayenin esas bunlara tabii ki şey yapması lazım ama tabii ki zaten yöneten sermayenin yarattığı sonuç o açlık oluyor. Evet. Bunları Ekvator Ginesi'ni birazcık özetledikten sonra Ekvator Ginesi'ne verilmesinde çok kısa bir muhalefet şerri koyalım. Evet. Ee, Ekvator Ginesi bu turnuvaya ve normalde katılamayan bir ülkeydi. Elemeleri geçememişti ve diskalifi olmuştu aslında. Diskalifi olmasının sebebi de Ruanda ile oynadığı eleme maçında sahaya uygun olmayan oyuncuyu sürmeleriydi. Yani Ekvator Ginesi vatandaşlığı e, tartışmalı bir oyuncuyu e, Tazemata'yı sahaya sürdüklerinde e, daha sonra bu ortaya çıkınca Tazemata bizim Türkiye'de evet. oynayan Tazemata. Hatta hani internette görüntüsü var Diyarbakır'daki bir maçta eline mikrofon alıp bağıran Evet evet. Diyarbakır <gülüyor> olay dedi <dedikten>, Tazemata <gülüyor> e, kişi e, işte durum böyle olunca diskalifiye edilmişlerdi ancak e, kaf yönetimi. Bir şekilde onları telafi etti ve turnuvayı ev sahibi olarak ödüllendirdi. Evet burada lobisi güçlü olan Hakikaten, ülkelerden tabii biri olduğu için belki de Ekvator Ginesi ve, ve iki, bir önceki evet. turnuvayı da yaptıkları için Statları hazır bile. oldukları için onlara verdiklerini söyleyelim. Statları hazır ancak iki yeni stat olacak bu turnuvada Ekvator Ginesi için ve onların zeminlerinin korkunç durumda olduğu ve hatta elektrik tesisatının olmadığı söyleniyordu. Son durum nedir bilmiyorum açıkçası. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Evet gruplarla başlayalım. A grubundan. Ee, takımları sayalım. Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Kongo ve Gabon. Grubu. Ya, herhalde evet. Sadece bu Afrika Uluslar Kupası'nın değil bütün Afrika Uluslar Kupası tarihinin en e, zayıf gruplarından biri olarak gösterilebilir bu grup. E, son 40 yılda düzenlenen Afrika Uluslar Kupalarında bu gruptan sadece bir takım bir kere yarı final oynayabildi. O da Burkina Faso. O da ev sahibi olduğu kupadaydı. E, yani şampiyonluk iddiası olan bir grup değil bu açıkçası. Burkina Faso şu anda da diğerlerine göre biraz ayrılıyor diyebiliriz herhalde. Çünkü Jonathan Petrov gibi etkili bir silahı var. Elemelerde de form formda geldi. Alt evet, Forbette'de de Aristide Bansi var. Onu da evet. ekleyelim, o da önemli bir golcü. Evet, aynen öyle. Ee, onun arkasında da orta sahada Charles Cabor ve Kone gibi etkili adamlar da varken e, önceki teknik adamlarıyla da sözleşme yenileyen Burkina Faso bu grubu lider bitirirse ben şaşırmam. E, Kong, Kongo'dan da bahsetmek lazım evet. O da uygunsuz oyuncu oynatan rakip takımının getirdiği avantajla onları bir e, şekilde evet. eleyerek geldiler e, turnuvaya Doğru. ama Hı -hı. Hani, turnuvada da e, grup, özellikle bu grupta e, bütün eleme maçlarını oynayan tek takım Kongo. Doğru diyorsun. Yani Erken, Oradan gelen bir evet, evet. hikayesi var. Ve elemelerde geçtikleri takımlardan bir tanesi de evet, Nijerya. Evet. Nijerya'nın olduğu grupta ee, i̇kinci olarak bitirdiler Güney Afrika vardı Birinci olarak gruba bitiren Nijerya'nın talihsizliği aslında ee, Son maçta Güney Afrika ile Berabere kalmaları evet. ve En iyi ikinci olarak Turnuvaya gelme ihtimalleri de vardı buna rağmen Ama orada da demokratik e, Kongo Cumhuriyeti Allah. En iyi ikinci e, En iyi Hı -hı. üçüncü hatta olarak geldi. Evet, en iyi üçüncülerden biri olarak Aha. Turnuvaya katıldı. Nijerya katılamadı. Tabii Nijerya kendi sahasında Kongo'ya kaybetmişti. O maçta kritikti e, bu grubun şekillenmesinde. E, Kongo ile ilgili tek not herhalde şu olabilir. Şu anda Claude Leroy, e, Afrika futbolunu iyi bilen bir hoca kendisi, beşinci farklı takımıyla yedinci kez Uluslar Kupası katılımı olacak kendisinin. E, bakalım Leroy tecrübesi bu turnuvada takımı nereye kadar götürecek göreceğiz. Ama hakikaten yani yıldız denilen bir adam yok bu takımda şu anda. Nijerya yani gibi bir takım tam tersi yıldızlarla dolu ve o yıldızların yarattığı kaprisler, sorunlar gündemdeyken Kongo'da tam tersi bir hava var. Bakalım nereye kadar gidecekler. Evet ee, Nijerya'nın talihsizliği Kongo'yu yarayacak mı? takip edeceğiz. B grubunda Zambiya, Tunus, Yeşilburun Adaları ya da daha bilinen ismiyle Kapaverde olarak hatırlatalım. Hı hı. Ve Demokratik... Kongo Cumhuriyeti yer alıyor. Zambiya 2012'de şampiyonluğa ulaşan takımdı. Ama o zamandan beridir herhangi bir başarıya ulaşamıyorlar. Ama o başarının hikayesi bambaşkaydı. Tabii canım o ayrı bir hikayeydi yani. E, yeniden yapılanan bir ülke ve başlarında çok genç ve gelecek vadeden bir hocayla beraber iyi bir hava yakalamışlardı. Ancak o kupayı kazandıklarından beri bir türlü e, beklerini veremiyor bu takım. Ee, bir, geçen Uluslar Kupasına katılmış ancak galibiyeti delenmişlerdi. E, son Dünya Kupasına katılamadılar e, ve sonra zaten teknik direktörle de e, yollar ayrılmıştı. E, şimdi o e, Herbert Renard'ın yardımcısı e, milli takım başında Honoru Janza e, yani Hücum attı yine o bildiğimiz Katongolu Mayukalı kadro yine burada olacak ama e, biraz takımın doymuşluk var açıkçası. Yani bu takım bir daha şampiyon olamaz bence yani benim görüşüm bu düzeyde. Yeşilburnu adaları FIFA sıralamasında yük sürekli yükselerek bizim milli takımın önüne çıkmasıyla haberleri taşıyordu ülkemizde. E, bu durumda gerçekten izleyeceğiz onları ve hakikaten formdalar. İlk kupaya çıkan onlar olmuştu. E, Lille'den Ryan Mendes'i izleyebiliriz belki o takımda. Bilip platin Platini lakaplı bir oyuncuları yok muydu? E, Yanlış mı hatırladım? Platini var, olabilir şu an çıkartamadım var, var. ama. <gülüyor> Genç oyuncularından bir tanesi. Aynen. Evet. Bakalım bu takım Tunus takımı da aslında burada e, altı çizilmesi gereken takımlardan bir tanesi. George Le bu takımın başında ve e, eleme grubunda Senegal ve Mısır geçtiler. Bu önemli bir verisine kendileri adına ve üst üste 12. kez bu kupaya katılacaklar. Hani 2004'te şampiyon olan kadroları belki çok uzaklarda kalsa da yine de bir şey yapabilirler kendileri, e, kendi çaplarını diyebiliriz herhalde. Evet, Demokratik Kongo da grubun son takımı. Ee, Crystal Palastan, bildiğimiz Yannick Bollasi ve Derek Grozny'dan bildiğimiz Jeremy Bokai, Bokila gibi önemli hızlı forvet hücum oyuncuları var. Bir sürpriz yapabilirler. Belki bilemiyoruz. Şimdi CLD grubuna geçeceğiz ama önce bir mola verelim. Molada yine Afrika'dan parçalar çalacağız. Bu sefer Fil Sahilinin regi e, müzisyenlerinden bir tanesi Serge Cassie'yi dinleyeceğiz. Bob Marley etkisiyle müziklerini e, yapmaya başlamış. Bir muhasebeceymiş kendisi, Hı -hı. ama daha sonra kendini müziğe adamış ve Hı -hı. The Roots isimli grubu kurmuş. Ee, bile isimli parçasını dinleyeceğiz. Jalibile, e, Tanrı da siyah bir insandır diyen bir parça. E, Tanrı bizi e, kendi yansıması olarak e, yarattı antik zamandan beri. Bu da bize Tanrı sarıdır, e, siyahtır, beyazdır ve kızıldır diye sözleri olan bir parça şimdi onu dinliyoruz. Maliyebile, imoti. Rasta Rasta dergide efektif pass devam ediyor. Ve e, Mola'da dinlediğimiz parçayı hemen hatırlatayım. Serge Kasi, Jalibile isimli parçayı duyduk. Fildişi sahilinden evet. sanatçının parçası. Pinceye grubuna geçiyoruz. Cezayir, Gana, Senegal, Güney Afrika öyle görünüyor ki en ilgi çekici maçlar bu grupta oynanacak. Çünkü Cezayir bir kere gönlümüzü çaldı bu Dünya Kupası'nda 2014'te. <gülüyor> sen kabul etmesen de Dünya Kupası'nın şey, bu kupanın ölüm grubu bu. Yani artık Bence tartışma götürmez bir gerçek Cezayir şu anda Afrika'nın en iyi takımı herhalde Zaten FIFA sıralamasında en üstte Dünya kupasında yarattığı hava ortada ee, Öte yandan bakıyoruz Ghana e, Son 4 Afrika Uluslar kupasının tamamında En az yarı oynamış bir takım ee, Güney Afrika buraya namalüp geldi Elemelerde ve Senegal Yeniden bir yapılanma içerisinde ve müthiş Hücum attıysa dikkat çekiyor Yani maçlara en az 3 gol çıkacak Güney Afrika'yı da öv tamam diyeceğim işte hiç geldi buraya. Namalik geldi tamam. E, e, öyle bir grup yani düşünüyorum. Öyle bir grup. Peki. Ee... E, tabii ki bu, bu grubun ölüm grubu olmadığını söylemek <gülüyor> yanlış olur ama bir sonraki grubun da ben onun kadar zorlu olduğunu düşünüyorum. Onu da gruba gelince tartışırız. Yani Cezayir hakkında e, akıllarda soru işareti yaratan en büyük şeylerden bir tanesi. Hoca Halil Hoç için. Evet ani gidişi ve sonrasında Christian Gurkuf'un hani kısa bir süre içinde takım başına geçip yine tabii başarılı eleme 5'te 5 beş yaptı elemeler ama yani sonuçta Ghana, Senegal, Güney Afrika gibi önemli güçlü takımlar olacak karşısında. Evet. Onun karşısında neler yapacak esas hikaye o. Hmm, evet. Biraz aç takımlar da olacak karşısında. O, o anlamda haklısın ve Cezayir'de belki bir doymada olmuş olabilir. Ama... Ha, Sen Senegal'in hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiğini düşünüyorum. Yani o 2002'deki Senegal'den sonra eski Senegal'leri izleyemeyeceğiz senedim. zaten. Forvet Hatta evet çok güçlü. Bildik, tanıdık birçok isim var. Ama onları besleyebilecek derecede yeterli orta sahasında olduğunu düşünmüyorum. Eee savunmaları da liderlik etmek konusunda biraz zayıf kalacak bence Senegal'in Güney Afrika'nın ben zayıf halkası <gülüyor> ya, tam, olduğunu düşünüyorum muhakkak bu grupta. Ve atamalarında Gana'yı da şöyle övmek istiyorum. Yani U20 Dünya yani 20 yaş altı Dünya Kupasında burada izlemiştik Gana'yı Türkiye'deki turnuvada. O takımdan bu yana Kademe kademe oradaki oyuncuları A takıma getiriyorlar. Hı hı. Bu turnuvada da birkaçını izleme imkanımız olacak. E, Açenpong yanılmıyorsam hı. kadroda hatta. Evet Kvadu Asama'nın e, eksikliği Saka şöyle kötü. Var. Bir önceki turnuvaların yıldızlarından bir tanesiydi kendisi. E, evet. Gana hem de bu altyapı gelişimi açısından hani Türkiye'de... Oyuncu eğitmek tartışılırken Örnek alınması gereken Ülkelerden bir tanesi Afrika Oğuzlar Kupası Ve tabi şöyle de Söylemek lazım Madem 14 yabancı Diye bir Sınır kondu. Hı hı. Bakalım acaba kaç i̇şte tane e, direktör gidip izleyecek evet. mesela Afrika Uslararası Kupası'nın Faydası da önemli. Mi? Burada hatta Afrika'nın 20 yaş altı, 18 yaş altı turnuvalarını izleyerek bunu faydasını görebiliriz daha çok. O konuyu daha sonra mi? gelebiliriz herhalde. Evet Süremiz dar. O yüzden evet. fil dişi sahibi Kamerun, grubada. Gine Mali grubunu ben. Fil dişi ikinci ölüm grubu. Hatta daha <gülüyor> böyle bir... Daha e, da Bir önceki genciye grubuna göre daha zorlu buluyorum. Zulüm grubu diyorsun. <gülüyor> ya Fildiş sahili biraz hayal kırıklığının başkenti Fildiş'i. Ee, çünkü sürekli iddialı girip, sürekli ölüm gruplarına düşüp, tökezleyip dönen bir takım. Gerek York kupasında olsun, direkt, direkt bu kupada olsun ve bir türlü e, yani bu sefer bir ölüm grubunda olmadığını düşünüyorum ben yine de ne olursa olsun. Bir jenerasyon değişimi var. Kolatu, ee, Rezokora ve Didi, Drogba bu turuma da yok. Genç isimlerle bir yeniden yapılanmaya Gecekler ama yine, tek, yine de baya bir yıldız var Takımında bunu söylemek gerekiyor e, Cameron e, Fidish sahibi de elemene 4-1 yenerek Ciddi bir sürprize imza atmıştı e, Bakalım bu durumda ne yapacaklar hani Oradan'da da bir yeniden yapılanma var Vebo ve Eto yok bundan sonra e, Forvet'te Vincent Abubakar bakalım neler yapacak Porto'dan e, Her hafta goller atıyor Kendisini takip ediyoruz e, Bu da kendisini gösterebilir ve Bol servisini biraz arttırabilir Gine e, takımı e, açıkçası çok da e, iyi bir takım değil. Bu turumada bence sonucu olmaz, olması beklenen bir takım yani olarak. Yani izlemek için en büyük nedenimiz e, Kevin Constant'ın e, performansı işte. olacak belki de tanıdık bir isim. Aynı, öyle. Mal, Mali'de evet. de Seydou Keita liderliğinde bir turması, 34 yaşında düşünelim. Son iki turumada yarı final önemişti Mali ama e, ve bu sayede ikinci torbaya kadar yükselmişti. Yine de kötü bir kurasiyetlerini söyleyebilir miyim yani. burada sana katılacağım. Evet. 17 Ocak'ta başlıyor hı hı. Afrika Olsular Kupası. Evet. Eurosport'tan takip edebilirsiniz. Türkiye'den izlemek isteyenler. Muhtemelen Erman Yaşar ve Emre Özcan'ın anlatımlarıyla olacak. Onları da analım. Şimdiden onlara kolaylıklar dileyelim çalışma arkadaşlarımıza. Meslektaşlarımıza. Ve programı da böylece e, sonlandıralım. Twitter.com Taksim Efektif Pastan programın kaydını bulabileceğinizi hatırlatalım. Ben Volkan Iğır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene de kendinize iyi bakın. Ho Hoşçakalın.